şerifi de ziyaret edeceğiz inşallah urrahman orada. Tabi sizde, müsait olanlar zaten bizi bulup geliyor. Ellerinde adresler var, nereden ne gece olduğumuzun kağıtları dağıtılmıştı Size evvelce onları arayıp bulan buluyor. Müsait olmayan yine buralarda mutlaka nerede olursan ol Allah seninle beraber. Yeter ki sen onunla beraber olmayı sağlar. Dolayısıyla bu gecelerin ve günlerin ihyasına çok gayret edelim. Bak 27. gecesi geliyor. Miğraç gecesidir o.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 Berat rahat gecesini buraya rastladı Allah, ın Allah ın dedi, burada ihya edeceğiz inşallah buna. ondan sonra zaten bir ramazan-ı kadir gecesi geliyor ki arkadaşlar deryaya battık yani insan bu deryanın içinde susuzluktan ölürse çok ahlak olur yani çok ahlak olur ya yani. Allah sana Pırmaklar akıtmış gözünün önünde bunun kıymetini bil ya buradan şimdi bir bardak su almazsan yarın ahirette aç susuz kalırsan Allah ne kabahati var kardeşim ondan sonra Allah bana hidayet vermedi de Allah beni doğru yola alsaydı sen Allah'a niye iftira ediyorsun Allah sana bu kadar imkan sağladı niye kazanmıyorsun para kazanma imkanlarını zorluyorsun da cennet kazanma imkanlarını niye kullanmıyorsun sen?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 Orada bu faziletleri kaçırıyorsun, bu müjdeleri, haberleri kaçırıyorsun, ondan sonra ahirete gidecek eli cebi boş. Rabbi sen bana demedin, anlatmadın, sen nasıl dersin bunu Allah'a ya? Ne eksik etti Allah? Neler anlatıyor size? Bütün bu millet bunları duysun, buyurun. Önümüzdeki sohbet nasipse inşallah. Miraçtan evvel oluyor. Neyi anlatalım? miracı bir anlatalım kavramı tazelemis geçen sene anlatmıştık ama bu sene de inşallah bir kere de olsun çok uzatmayacağım ama bir sohbette o miracı efendimizin Mekke'den çıkıp 7 kat gökleri gidip Rabbimizi görüp konuşup görüşüp tekrar Mekke'ye gelişine kadarki meseleleri kısa olsa özetlen anlatacağım inşallah. Ben bunu İstanbul'da Yeni Bostan'daki pazar sohbetimde tam 8 ay anlattım. Miraç 8 ay sürdü her hafta Evet, her pazar içinden sonra devam ettik, sekiz ayda bitirebildik bunun tafsilatını. O da atlaya atlaya gittik yani, evet. Ama olsun bir sohbette, kısa özet olarak size, nasip söylemeyecek sohbette o meseleyi de izah edeceğim inşallah. 15 gece sonra sonraki bir sohbetimizde. İnsan insan bu geceleri bilmeli, bu günlerden haberdar olmalı arkadaşım. <gülüyor> Sakın bunlarda kendi canınıza zulmetmeyin, günah işlemeyin. Şimdi.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 Sen cehenneme inanmıyorsan açık söyle ya, inanıyorsan nasıl yaparsan, vazgeç, içki kumar, faiz, zina, adam öldürmek, büyü yapmak vesair kebair en büyük tira var hepsinden vazgeç. Bir daha yapmamak üzere kararı verin, şuradan çıkmadan, hepinizin izledir bu karar kalbinizdedir, sözünüzü verin Allah'a, ben sizin kalbinizi bilmem Allah biliyor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 Dünya bitti. Adem cennetten indi, dünyaya geldi, dünya ona dedi ki ''Ci'te fe kadil ''Sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti'' dedi dünya. ''Sen benim gençliğimi görmedin, iki bin sene evden yaratın.'' Dünya şimdi koca karı oldu. Rasulullah öyle gördü dünyayı mirat gelişi, önümüzdeki anlatacağız. Koca karı, işi bitmiş can çekişiyor son nefeslerinde, eli kulağında kıyamet kopacak. E ne zaman kopacak ya sana ne zaman, evvela senin kıyametin kopacak bir defa. Nasırcı Hoca'ya sordular dedi ki, karı ölürse küçük kıyamet dedi, ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi memmah tefakat kıyamet kıyameti, ölenin zaten kıyameti koptu Ne kıyameti bekliyorsun, öldüğün gibi ya cennet bahçesi ya cennetin çukur. Esas kıyamet zaten kopacak o kimin başına inşallah bizim başımıza kopartmasın. Çünkü imanların başına kopmayacak o, Allah diyenlerin kafasına kopmayacak. Dünya bütün gavur kalacak, daha sonra kopacak. Önümüzde daha ne günler var. Ne fitneler var, ne fesatlar var, Allah'ım ahir zamanın fitnesinden maza eylesin. Amin. Bu çok kıymetli ay. Şimdi inşallah oruçlara başlayın, nafile oruçlar. Biliyorsunuz pazartesi, perşembe her ayda oruç tutulabilir, nafile. Resulullah sellem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 diyenler bazıları kefarete niyet ediyorlar. Kefarete niyet edin, evvelden etmesi lazımdı. Çünkü 60 gün en az peş peşe olması lazım. Ramazana şimdi 60 gün kalmadı. Düşünün birkaç hafta evvel başlayana olurdu. Bundan sonra o tutarmaz mı? E ben nafile tutayım, sıralı tutayım, o da iyi değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan başka sıralı oruç tutmadı. Farz oruç gibi benzemesin, karışmasın diye. Bunda arada bir kaç gün tatil yapmak lazım, en fazla tutsan 20 gün, 25 gün tut ama birkaç kaç gün yani tatil yapmak lazım sünnet yerini bulsun diye. Bu varakayda zaten 15 gün orucu olana, Rabbimiz ne buyuruyor, defteri amalin tertemiz oldu sana yeni bir defter açıyoruz buyuruyor.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 Ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin. Müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır. Niyeti zevmini kayıbını ameliyi. Manişi olup yapamayanlar yapmıştan iyi. İdamele vel abdelsa beleu ma kana yaamelu sahihan ve Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem.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 O'nun mezarının başında, O'nun hali hayatında sıhhatinde yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız, sevabını da O'nun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? İllellezine amelü ve amiyus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 insan öldüğü zaman bütün ameller kesilir idamatel insan inkasa amel üç şeyden kesilmez sadaka cincariye sadaka verdi mesela cami yaptırdı çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı devam ede medrese yaptırdı tekke yaptırdı, hamam yaptırdı misafirhane yaptırdı, Osmanlılar ne kadar bırakmışlar böyle eserler İstanbul'un yarıdan fazlası Allah. yarıdan fazlası işgal etmişler. Vakıf yerlerine içki içiyorlar kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere pus yaptırıyorlar ya. Allah Medrese Allah ya. Bakın. Allah'a. Adamlar sadakayı ciharıyıp tabii onların sevabı devam ediyorlar. Günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor. Onları o bırakmış. Çocuğuna bırakmamış, adam Allah'a bırakmış. Bütün Müslümanlara bırakmış mesela. bihi. <gülüyor> Yav kitap yazmış, vaaz yapmış. Onlar o öldükten sonra da okunmuş, anlatılmış, millet amel etmiş. Evvel edin Salih'in dedi öyle. Yav da iyi bir evlat bırakmış arkasından. Çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış. Bunlar kalır artık. Ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın. Hayâ tazimû fî Sakın bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Hemen Allah'a tövbe edelim arkadaşlar. Hemen ya.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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا إلى الله فهم يرجون أَذَٰنَ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي النبي والذين آمنوا No, ...kulli şeyin kadîr... ...sadakallâhul azîm... Ey inanmış kullağım! Siz bana inanıyorsunuz, peygamberlerime inanıyorsunuz, kitaplarıma, ahirete öleceğinize, dirileceğinize, cennete cenneteceğinize... E beni niye dinlemiyorsunuz diyor ya? Beni niye dinlemiyorsunuz siz? İnanmayana lafım yok!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 Nefes evet, almadı be, ibadet, ibadet. Bir ayağı kaydı. İnsan bu, düşmez, kapmaz Allah? Geçti. İtki, kumar, her şeye düştü. Sakalı bembeyaz olmuş, yaşlandı, kötü yollarda. O zamanlar. Yani. <gülüyor> Aynül İlm ve Zeynül Hilif isimli bir kitap var. Mullah Aleyhül Kari Hazretleri 13'ler yapmış. Ondan rastladım.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 o zaman arkadaşlar enverti ümmetler nasıldı biliyor musunuz? Aa, Rabbimiz onlara böyle açık açık duyurturdu. Bizim ümmette işi hepten gizledi yani imtihan, kayba iman etmesin diye. Bu ümmetin işi hepten kayba kaldı yani görmeden, duymadan. İşte ah buradan kaytarıyorlar kalbini yanlış anlıyorlar yani. Işte. istiyorlar, duyalım istiyorlar. Ya ne göreceğim ne duyacağım? sana Kur'an okuyorum işte ya. Kur'an okuyorum. Aynı ayetle.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 Etta Ebu Habibullah, günahından dönen Allah'ın sevgilisidir. Dostum böyle ya! Ondan sonra ne diyorum size? Şu sohbetlere geliyorsunuz, kapıda çıkarken ne diyorlarsa? Kaç kere anlattım. قُلُمُوا مَنْفُورَ اللَّكُمْ Tertemiz anadan doğma kalkın diyorlar. İlim ve zikir meclislerinde oturanlar dağılırken bu müjde var. قَدْبَدْ لَلْفُسَيْيَاتِ هُمْحَسَنَاتِ Ben sizin günahlarınızı, silmekle kalmadım, o kadar sevap yazdım hiçbir şey yapmadan da. Tevbe ettiğiniz için, sebat ettiğiniz için, bu yola devam ettiğiniz için. Ba keriman, kâriha, düş, var, nişt. İyilerle hiçbir işte zorluk çıkmaz. İyi huylu insanlar her işte anlaşılır. Peki ekramul ekramin ve erhamul ra'imin iyilerine, nise anandan babandan çakırdı yani Allah Allah iş güçleştirir. Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennem büyüğü olman ne demek yani? Yoksa bu kadar ah niye başvurmadın sen? Bir kere Allah'ım demiyorsun geberirken ya Rabbi bana müsaade ver de şimdi iman edeyim, bu nasıl lan? ya? Bir kere da cariye gelme, sohbete gelme, davete gelme, ondan sonra ya Rabbi, buna kim müsaade eder ya? <gülüyor> Biz bir adama bir iyilik etsek ve herif bir kötülük etsek herifi böyle bir reddediyoruz elimizden gelsek kıyma makinasında doğrayacağız ya. Nedir yani ona yaptıysan bir iyilik Allah nasip etti de yaptın sen kendiliğinden bir şey yapamazdın. O adamı sen yaratmadın sen yaşatmadın bir ufak iyilik yapıyorsun karşıya da onu bekliyorsun. Rabbimiz bizi yarattı borçlu mu iyiydi bu kadar nimet verdi borçlu mu Bir tane gözünü dünyayı versen Allah miydin? Bir nefesin tıkansa dünyayı satsan açabilir miydin? Bir damat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 Ve inşallah sohbetin sonunda da edelim. Bir tövbe istiğfar yapalım hep beraber. Bir daha da günahlara dönmemek üzere, Allah'ın ayna kıymet vermek üzere Recep Şerife tazim niyetiyle yapalım bunu. Unutmayın inşallah. Çünkü ben ilanlar falan okuyorum unutabilirim yani sonunda meseleyi, bazı şeyleri unutuyorum tabii. <gülüyor> Ayet-i celilenin son cümleleri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 Yavrularla harp edin yerine, sanki Allah onların yavrularla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupayla birleşin demiş, ona çalışıyorlar. Rabbimiz böyle onlarla harp edin. Hoca Efendi onlarla harp edecek var. Niye gücün yok? Bilin ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdi. beraberdir.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 hadis-i şerif tefsirde var Pardon. el cennetu cennet kılıçların gölgelerinin altındadır Altında. cihatdadır çünkü arkadaşlar harp etmek cihat etmek demek bütün gavurları da cennete çağırmak demek yanlış anlamadım niçin adam inkarda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 Adam diyor yok ben Allah'a. ya seni yaratan Allah. Allahu Teala yeryüzünü için yarattı. Şöyle diyecek misiniz bakalım? Hadi bakalım. <gülüyor> He? Diyemezsiniz onu Biraz da şifreliydi. <gülüyor> Göğenliğinden yarattı. Anlamadınız değil mi? Anlatırım. <gülüyor>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 bunu da anlıyordun Yusuf sen aç kalmışsa gider de <gülüyor> Ne bileyim ben şahsen gitmem öyle. Neden? Sen öbürünü çağırırken beni rastladığın için ayak düştün <gülüyor> Ayıp olmasın sen de gel yani bu, ya bu insan bunu anlıyor <gülüyor> Bazı adam da geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani Samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm Beni memnun edersin aramızda görelim değil mi? Anlıyorsun ki samimi <gülüyor> göbert yani canım adam diyor ki bak diyor, gelmezsen diyor masrafları senden olur. O daha çeşitli <gülüyor> Öbürü geliyor diyor ki bana bak gelme diyor, ben yarın sana geleceğim diyor. Sen <gülüyor> ne diyorsun ulan bu bana geleceğine ben buna geleceğim onu <gülüyor> cömertin <ihbaresin. gülüyor> Öyle geleceğim sana diyor ya gelme bakalım diyor sabaha sana geleceğim diyor kahvaltıya sendeyim diyor. On kişiyle diyor hadi bakalım mecbur gel. Öbürü diyor ki gelmezsen davetime diyor döverim seni diyor.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 İlkesiz, kumarsız, zinasız, buysuz duramıyoruz diye keyiflerine düştüler. Hepsi iyis oldu, geberdi gidecekler. Huzur yok bunalım, intihar edene edene ya! Dünyada da çıkmasa girdiler, anlamıyorlar bu kafasızları ya! Anlamıyorlar! Ya bizim 1400 senelik tarihimiz var ya! Hadi şu 100 seneyi çık, 100 senedir karıştı ortalama. 13 asırdır Resulullah'tan beri cennet hayatı yaşattı bu Müslümanlar. Dünyanın gavuru bir esikli man yaşadı ya! Tarihe bakın ya! 1300 senelik tarihe bakın, Hadi şu 100 sene karışıklık var onu kabul ediyorum. Müslümanlar gevşetti inşallah Allah verdi belalar onun için. 13. 1300 senelik tarihe bakın gavurlar bile rahat etmiştir ya. İslam bu cennet hayatında, dünyada cennet bu ya. Buna gelin. <gülüyor> Habibinin verdiği kılıcı cennete gelmeyenin kes kafasını. Gavur imansız olarak yaşasa kar var mı? Ona?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 Hiçbir bilmez karımarı. Kınzur işim ya. Ne demek karıyı ona buna teşhir edeceksin ya. Bir düğün yaparlar. Damat hayrını görmeden herkes hayrını görecek karını. Ulan bu nasıl düğün be. Herkese tokalaşacak, öpüşecek, sarışacak, koklaşacak. Hangi dinde var? 104 dört kitapla yok. Bu medeniyet. Ama sen düğün yaparsın kadın ayrı, erkek ayrı. Kadını göstermesin. Herif diyor ki.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 Allah, demek bir niyeti bozuldu, karıyı görmeye geliyormuş Ne terbiyesiz adam ya Söylüyor açıkça ya Medeniyet Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canım. Efendiler Şimdi en büyük cihadımız hangisidir? Cihad kıtal ve muharebe Bugün biz silahdan kalkıp gavurlarla harp edecek durumda değiliz Neden?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 elden ayaktan düşürmesin boğazıma da güç versin boğazlar hep yara. yoldan yola geziyoruz bu millete bir şey anlatmak için acizane bu fakiri belki tanımayan çok insan var aranızda cübbeli ahmet duyuyorsunuz cübbeli cübbeli ama nedir ne değildi ben devlet memuru değilim kimseden maaş almıyorum benzin parası almıyorum hiçbir şey almıyorum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 Bak benim altımda usucu araban var, usucu şey konum var. Ben benzini mağaza kaç milyon veririm, kendi cebimden veririm. Bana para versen ben sana para veririm. Bak Müslüman açık konuşuyor. Bundan biz düşündük ki bütün Müslüman cemaatlarımızın arasındaki esnaf, tüccar meslek sahiplerini birleştirelim, adreslerini, telefonlarını, mesleklerini alıp bir kitap bastıralım. Bunu yaptım, bir başkan seçiyorum o cemaatın içinden, iş güç sahibi, mesela İzmit'in esnaflarından biri zengin, işi belli bir adam. başkan seçiyorum. Bu cemaatın içinde şimdi ne kadar İyi, meslek sahibi var? Adam hemen kartı varsa kartını, kartı yoksa çıkarıyor kağıdını, ben mühendisi, telefon numara, ben mimarım. telefon numara. Ha. 15 yerde 20 yerde böyle cemaatımız var, tabi Türkiye'nin her tarafında tanışlarımız var.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 Sen bana çeksiz, senetsiz, imzasız, puksuz Olur mu bu? Olmaz. Neden olmaz? E çünkü yarın sen istisbar etmeye kalkarsın, gidersin ben Müslüman Hoca'yı o ismini de kaydettirebilirsin icabından. Sonra alırsın malı, öbür elime para yok. O da gelir bana. Yani ben ne diyorum bana şimdi? Dilek ondan sonra der ki, Hoca yaktın beni. Ben yakmadım ki seni. Ne sen kafasızlık yaptın, kendini yaktın.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 bir kuyumcu var cemaatından diyor ki bir müslüman geldi diyor sakallı diyor sordu diyor altının markı doları diyor benden fiyat aldı çıktı diyor dükkan kapalı çarşı gezdi gezdi gezdi iki kuruş bir Ermeni de ucuz buldu oradan aldı diyor beş on lira farka ha on bin, yirmi bin nedir yani ondan sonra zaman geçiyor diyor makbuz alışevine geliyor diyor köyden diyor hoca geldi falan camiye yardım bana gelmişti diyor ne dedim ona diyor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 Şimdi burada e, mağaza sahibi İsmail efendi kardeşimiz var, o gelsin kağıt, kalem aldı, aldırdım ona eline burada İzmit'in merkezinde işgis sahibi onun adresi zaten verilecek burası şimdi hepiniz oturduğunuz yerden daha dua yapmadık, dua yapacağız da dua yapmadan evvel kartı olan kartının hazırlasın olmayan kağıda mesleğini, tel iş telefonunu, mesleğini versin yazsın diye bıraksın, bu kadar, bu kitab arasında basacak Biz sizden bir şey istemiyoruz. Ancak bir mesele var, nedir o? Biz şimdi Türkiye çapında tanındığımız için Kars'tan, Erdoğan'dan, Van'dan, Rize'den beri bütün talebe kurs işletenler geliyor, diyorlar ki diyor, hocam mesela benim talebelerim var her tarafta okumuş, yetiştirmişiz, gitmişler ve onları tanıyanlar, cemaatimiz geliyor, Gör, gel.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 meslek sahipleri adını yazsın versin ama bunun içinden hali vakti yerinde olup yardım etmeyi arayanlar var yani para verecek yerini arıyor müslüman cemaatları arıyor ben de buraya yazıldım ben de ayda mesela 500 bin 1 milyon kendi şahsıma veriyorum neyse sen de oraya yazılırken ben de ayda şu kadar verebilirim diyen desin o mumi bir bu arada da talebelerin yardım ihtiyacı görürsün yani ama veremeyene bir sözümüz yok kartını versin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 Ne buyurdu Resulullah? İttekun nâra velevgı şıkkı temretin Yarım hurmayla olsun canınızı cehennemden kurtarın. Burada yarım hurma verirsin Allah'ın yoluna cehennemden kurtulursun, ahirette bütün dünya senin olsa versen kurtaramaz. Yarın mahşerde bütün insanlar, güneş tamam boy yaklaşacak, harareti 70 kat artacak, millet ter göllerine batacak, terinde boğulacak, sadaka verenler sadakalarının gölgesinde serinleyecekler.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 Ya böyle olmaz ki arkadaşlar. Bu zenginler bu işe el atsın, Müslüman cemaatlar artık şuurlansın, Allah'ın yoluna yavrularımızı feda edelim. Yapamıyorsak yardım edelim, yetiştirelim hiç olmazsa Allah'ın yoluna adam yetiştirelim, cihat ordusu yetiştirelim. Şimdi dediğim şekilde kat ve yazılarınızı hazırlayıp, bazı bittiği gibi buraya Kürdye gelirsiniz. İsmail Efendi kardeşimiz not tutar. İnşallah o meselede böylece bir adım atmış oluruz. İnşallah 15 gece sonra. Yine sohbetimiz bu cami-i şerifte yatsı namazı zansır olacak. fazl ile Rabbimizin sıhhat ve afiyetlerle ee bizim de nicelerini de getirmemize Rabbim vesile eylesi. Sübhane Rabbiyel Ali'yle Ale'l-Vehhab Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatü Vesselam ala Seyyidina Muhammedin ala adil ashabi mükâfi'ni l-umbe hüseyin ya'yı middil Allahümme bârikenâ fî ve şa'dâ ve belligna ve Allah barik lena fi rezebe ve şeaba, ve bellih nâ ramazâ, Allah'u barik lena fi rezebe ve şeaba, ve bellih Ey Allah'ımız, Receb-i Şerif ve Şaban-ı Şerif'in bütün bereketlerini bizi nâile Ya Rabbi, Senin kıymetli ayın olan bu ayda Sana son derece hürmetle ve tazım göstermeyi, Senin ayına kıymet vermeyi, Senin bu hürmetli ayının hürmetini bozacak her şeyden sakınmayı bize nasip eyle. Amin. Habib-i Edib'in kıymetli ayı gelecek Şahb-ı An-ı Şerif ayında da sağlık ve hafiyetle kavuştururdu Habib-i Sünnetlerine taklif iayemizi muvaffak eyle. Ya Rabbi bütün ümmetine ayıp dair Ramazan-ı Şerif'e de sağ sağlin iman ile kavuştur Ya Rabbe'le ağabey. Ya, ya Rabbi şu mübarek senin ayında sana karşı bugüne kadar yaptığımız günahlardan pişman olup bir daha yapmamak üzere terbiye etmeye karar verdik. Cemî hatalarımızda estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah El-azîm El-kerîm El-raîm El-ledî la ilâhe illâhu El-hayyum El-hayyum El-facubu ilâh Kul vadimiz günden Bu yaşa Bilerek, bilmeyen, kasben, fatahen, sehben, herhangi uzvumuzda sana karşı ne günah sadim ve vahid olmuşsa biz onların cümlesinden tevbe-i nasuh üzere tevbe ettik, peşiman olduk, bir dakiyi yapmama,